Kruzo ailesinin isteklerine karşı çıkarak denizci olma hayalini gerçekleştirmek için evini terk eder. İlk başta seyahatleri başarılı geçse de bir süre sonra gemisi batar ve Kruzo bir adaya tek başına düşer. Bu ada kıyıda bulunan ıssız bir yer olarak karşımıza çıkar. Adada hayatta kalmak için Kruzo hemen harekete geçer. İlk olarak güvenli bir yer bulur ve kendine bir sığınak yapar. Ardından yemeği nereden bulacağına karar verir ağaçlardan meyve toplar, denizden balık yakalar ve bir süre sonra avcılık yapmaya başlar. Yalnız başına yaşamak zor olsa da Kruzo kararlılığı ve yaratıcılığı ile ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenir. Zamanla Kruzo adadaki yaşamına alışır ve kendi kendine yeten bir hayat sürmeye başlar. Kendine tarım yapar, hayvanları besler ve çeşitli aletler icat eder. Ancak yalnızlık zihninde sürekli olarak var olur. Zaman geçtikçe Yalnızlığın verdiği sıkıntı ve melankoli ile başa çıkmak zorunda kalır. Bu dönemde kendisine bir günlük tutmaya başlar. Bu, düşüncelerini ifade etmesine ve yalnızlığını azaltmasına yardımcı olur. Bir gün adada bir insan görür. Bu, Kuruzo için büyük bir sürprizdir. Çünkü adada yalnız olduğunu düşünmüştür. Bu kişi, yamyamlar tarafından yakalanmış olan Cuma adında bir yerli gençtir. Kruzo, Cuma'yı kurtarır ve ona hem dostluk eder... Hem de ona kendi yaşam tarzını öğretir. Cuma, Kruzo'nun yalnızlığını paylaşır ve ona yardımcı olur. İkisi birlikte adada yaşarken güçlü bir dostluk geliştirirler. Cuma, Kruzo'nun hem yardımcısı hem de arkadaşı olur. Birlikte çalışarak adada hayatlarını daha da kolaylaştırırlar. Cuma, Kruzo'ya kendi dilini öğretir. Kendi kültürü hakkında bilgi verir. Ve Kruzo da ona Avrupa kültürünü ve dinini tanıtır. Cuma'nın yardımıyla Kruzo yalnızlıktan kurtulur ve sosyal bir yaşam kurma imkanı bulur. Ancak adada başlarına gelen birçok tehlike vardır. Yamyamlar adaya gelir ve Kuruzo ile Cuma'yı tehdit eder. Kuruzo akıllıca planlar yaparak bu durumlarla başa çıkar. Yamyamların saldırılarından korunmak için stratejiler geliştirir ve sonunda adayı savunmayı başarır. Yıllar geçtikçe Kruzo Cuma ile birlikte daha huzurlu bir yaşam sürmeye başlar. Ancak Kruzo'nun içindeki macera arzusu hiç sönmez. Günün birinde bir gemi, adaya yanaşır. Crusoe bu fırsatı değerlendirerek kurtulma şansı bulur. Yıllardır özlem duyduğu deniz yolculuğu için bir fırsat vardır. Geminin kaptanı Crusoe'nun hikayesini dinler ve onu gemisine alır. Crusoe sonunda memleketine döner. Dönüşü sırasında birçok şeyin değiştiğini görür. Ancak hayatındaki deneyimler ve cuma ile olan dostluğu onun için çok değerlidir. Eserin sonunda Crusoe yaşadığı tüm bu maceraların onu nasıl değiştirdiğini ve hayatta kalma mücadelesinin ona neler kattığını düşünür.